...pazarlık payı koyarak fiyat belirlemek caiz midir? İslam'da tabi alım-satımda insanların fahiş, kabni fahiş dediğimiz aşırı bir kar gözeterek veya aşırı kara tamah ederek insanları aldatması uygun değildir temel bir prensiptir zarar vermek ve zarara uğramak yoktur. Bu itibarla müşteriyi aldatmaya, aşırı kara yönelmemek kaydıyla, insanların belli bir miktar pazarlık paya koymak suretiyle bu işlemi tesis etmesinde bir sakınca yoktur. Yapılan muamelede Oluşan fiyat farkı aşırı olmamak kaydıyla buna cevaz verilmiştir. asr Saadet döneminde Ashab-ı da pazarlık yaptığı bilinmektedir. Pazarlık vardır. Tabi burada ölçü bir toplumda eğer pazarlık müessesesi yaygın halede gelmişse insanların burada pazarlık yapacağı biliniyorsa belirli bir kar oranı e, tespit etmek süreciyle e, o kardan belli bir miktar pazarlık süreciyle inilmesi dikkate alınıp ona göre fiyat belirlenebilir. Burada önemli olan rabne fahiş dediğimiz aşırı kara insanların tebessül etmekten kaçınmasıdır.